İlahi ve bilalemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbili ecma'in. Ahka suresinin 16. ayeti kerimesine geldik arkadaşlar. Burada da e, baştan yani 15. ayette uzun uzun anlatılan, o muhsinlerin yani ihsan mertebesine ermiş olanların zıttı durumdakiler anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim böyle zıtları bir arada anlatarak bize bir mukayese imkanı sunar ve bir tercih fırsatı sunar. Ee, tabii hatırlayacaksınız bu muhsinlerin birinci özelliği ana babalarına iyilik etmeleri, iyi davranmalara hürmet etmeleriydi. Ee, o zaman onların tersi durumda olanların da Öne çıkan özelliği efendim vellezî gâle li valideyhi uffin lekuma. Ana babasına eza edenler onlardan böyle yani Üff! hani diyerek bir nevi zorlukla, tiksintiyle böyle onlara davrananlardan bahsediliyor. Şimdi bu vesileyle hemen... Ziyan olmasın sevgili Tuğba Kor Hoca bir bilgi notu göndermiş bana Allah razı olsun diyor ki işte Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette ana babaya bu kadar hürmet bu kadar itaat emrediliyor bu sadece İslam'a mahsus değil. E, Tevrat'ta da diyor kendisi biliyorsunuz bir Orta Doğu uzmanıdır. Onu da bu vesileyle haber vermiş olayım. İnşallah burada kitapları için bir imza günü yapacağız. Çok kıymetli çalışmaları var. E, Valla bildiğim kadarıyla ben işin uzmanı değilim. Çok meraklı da değilim yani böyle siyasi ve tarihi bilgilere Benim eksik taraflarımdan birisi bu. E, fakat bildiğim, takip ettiğim kadarıyla alanında... En yetkili uzmanların önde gelenlerinden Tuğba Hoca ve büyük bir tevazuyla bu mukabeleyi de takip ediyor. Şimdi bana bir bilgi notu göndermiştim. Diyor ki ben diyor Tevrat'ta kaç yerde rastladım? Ana babasına eziyet edenlerin öldürülmesi emrediliyor. Yani bizden önceki dinlerde de İslam'dan önceki dinlerde de bu ana babaya iyi davranmak o dinin çok önemli bir parçası. Şimdi bu vesileyle bir de Darül Aceze'de bir yayınla ilgili benden bir röportaj istemişlerdi. O sorular gönderdiler, onların cevaplarını oturdum yazdım dün gece. Orada da sorulan ve işte cevapladığım şeyler böyle hepsi birleşti. Şunu hatırlatayım tekrar size arkadaşlar. İslam dininin tek bir kelimeyle tarif edindeseler deseler, yani İslam dinini bir kelimeyle tarif edin. Deseler İslam dini denge dinidir arkadaşlar. Dünya ile ahiret arasındaki denge, bedenle ruh arasındaki denge, kadınla erkek arasındaki denge, aileyle toplum arasındaki denge, yani bütün her konuda hatta ve hatta beraber ahlak okumaları yaptığımız arkadaşlarımız var aramızda. Onlar artık defalarca dinlediler, duymuş olacaklar ama hatta ve hatta. Ahlaki meziyetlerin dahi bir dengede, bir kıvamda durması gerekiyor. Onun bile aşırıya kaçmaması gerekiyor. İslam dini, denge dini. Peki şimdi bu ana babayla ilgili konuda arkadaşlar denge nedir? Yani ana babaya taparcasına böyle şey yapmak, itaat etmek, asla sözlerinden çıkmamak, böyle bir nevi onların uzantısı gibi... ...bağımlısı, kölesi gibi yaşamak iyi bir şey mi? Yani bu ana babaya ihsanı aşırıya kaçırırsak buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Buradan Kur'an-ı Kerim'de eleştirilen atalara tapmak çıkıyor. Kur'an-ı Kerim işte bir peygamber gönderildiği zaman bir kavme o kavmin ve bu neredeyse bütün peygamber kıssalarında geçen bir işaret edilen bir konu o kavmin ilk itirazlarından birisi neydi sen bizim babalarımızın yolundan mı bizi ayıracaksın bizim atalarımız yani atalarımız mı biliyor sen mi biliyorsun sana uyup atalarımızı mı bırakacağız? Yani atalara tapınma, bu bakın biliyorsunuz yani daha geriye doğru gittiğimizde bazı böyle ilkel kabilelerde ataların ruhlarından imdat isteme. Mesela bunun çeşitli versiyonları bizim toplumumuzda da devam ediyor. Falanın soyundaysan, soyundan geliyorsan kesin kurtulmuşsundur. Falana bağlıysan o seni kesin kurtarır. Yani böyle bir ulu kişi... Bir ulu kişinin mesela işte soyundan biri var o hep bizi koruyor kolluyor mesela bu düşünceler hep o eski şirk inançlarının uzantılarıdır arkadaşlar. Onun için bu konudaki itidal noktası şudur Allah'a isyan konusunda hiçbir mahluka itaat edilmez. Bunu da Fatma Bayram dedi diye yazmayın bu hadis şeriftir arkadaşlar. La ta'ate li mahlukin inde maksiyetil halik. Yaratıcıya isyan konusunda hiçbir mahluka bu kim olursa olsun ana baban bile olsa çünkü bazen annem baban senden Allah'a isyan olan şeyler ister. Nasıl ister mesela kızmıştır kardeşlerden birine kendi, kendi kardeşlerinden birine veya sizin kardeşlerinizden birine onunla darılmıştır sen de konuşmayacaksın der. Onun evine gitmeni istemez onun davetine gitmeni düğününe gitmeni istemez. Yani ben bunun çok örneklerini gördüm arkadaşlar. Kardeşler birbirlerine anne babadan gizli gidiyorlar. Çünkü ona onu dışlamış efendim sen de dışlayacaksın. Mesela bu konuda itaat edecek miyiz ana babamıza yani? Veya ne bileyim senden başka haksızlıklar yapmanı istiyor. Yani kulaklarımla duyduğum öyle şeyler var ki örneklere girmek istemiyorum. Olur ya birisi net tutar da bazen o da oluyor. Tutuyor içinizden birine zannediyor ki onunla ilgili bir bilgi almışım da onu deşifre ediyorum. Halbuki ben uyduruyorum yani. veya hatta işte başka bir örnekten yola çıkarak söylüyorum. Onun için çok detaya girmek istemiyorum. Anne babaların da evlatlarından e, yanlış, yanlış şeyler istedikleri, haksızlıklar istedikleri. Mesela bir tane örnek vereyim. E, kızları örtünmüş sonradan anne baba beş vakit namazında çelişkiye dikkat edin. Beş vakit namazlarında dua ediyorlarmış ki açılsın diye. Beş vakit namaz kılıyorlar ama bir taraftan da dua ediyorlar ki örtünmüş kızımız açılsın diye. Şimdi ne olacak yani bu anne babaya... İtaat edecek miyiz? Allah'ın emri var bir tarafta. Onun için arkadaşlar İslam'da bakın hiyerarşik düzen zihnimizde çok net olmalıdır. Pırıl pırıl olmalıdır. Her şeyin üstünde Allah'ın yeri vardır. Kalbimizde, aklımızda, inancımızda onun kitabı vardır. Sonra onun peygamberi vardır. Ondan bize gelen kesin bilgiler vardır. Ondan sonra diğer insanlar ona göre sıralanır yani. Ondan sonra sıra, Onlar da gene bir önem sırası içerisinde sıralanır. E, o detaylara girmeyeyim. Yani mesela hoca, hoca mı, ana baba mı? Yani bilmiyorum birbiriyle yarışırlar arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani. E, ho yani. Ama benim gibi bir hocayı demiyorum. Yani sizi mesela ben kendi hocam gibi hocaları diyorum üzerinizde gece gündüz hakkı olan, her anlamda sizi bir yerden alıp bir yere getiren insanları söylüyorum. Bu bakımdan mesela böyle evet, ha diyelim ki ana baban senden böyle yanlış, çirkin, ahlaka aykırı, dine aykırı şeyler istiyor. Ha o zaman bak bu kaybetti saygı hakkını. Ben şimdi artık buna hiçbir iyilik yapmasam da olur da diyemezsiniz. Bu öbür uca kaymak olur. Veyahut da nefsinizin çok hoşuna giden hani bir gerekçe sunuyorlar nefsinize. O oh, zaten nefsiniz de o anne babaya karşı görevi yapmak istemiyordu. Eline bir gerekçe geçti. Efendim onu kullanması olur. Sakın öyle değil. Gene saygı devam eder, bakım devam eder, ihtiyaçlarını karşılama devam eder ama sözlerine itibar kusura bakma anne bana ne dersen de ben kimseyle darılamam kimseyle efendim, kimsenin öyle düğününe gitme cenazesine gitme böyle bir şey yapamam İsterse bana yanlış yapmış olsun ben kimseye böyle bir şey yapamam diyebilirsiniz diyemiyorsunuz büyük olay çıkıyor çünkü bazı şey, bazı yaşlılar arkadaşlar nereden biliyorsun kendimden biliyorum normal derecede manipülatiftir yani nasıl mesela şimdi siz onun bir dediğini yapmadınız ya ...öyle bir pozisyona getirir ki sizi, sizden, siz zaten onu çok üzüyorsunuz, o zaten perişan. Bu sefer onu perişan ettim diye de kendinizi suçlu hissedersiniz yani. Böyle eğer içinden çıkılmaz durumlar varsa, evet o zaman haber vermek zorunda değilsiniz yani her yaptığınızı ana babanıza. Demek istediğim arkadaşlar ne Tevrat'taki gibi öldürmek... Hani ...ve o daha eski dinlerdeki gibi, eski animist kültürlerdeki gibi... ...tapınmak, tapınma derecesinde ana babaya şey, e, itaat ve hürmet... ...ne de bugünkü modern dünyadaki gibi şey diyor mesela... ...batıda çok karşılan, karşılaşılan bir şeymiş... ...çünkü bunu e, bir huzur evinde çalışan bir Türk'ten dinledim arkadaşlar. Şimdi huzur evine anne babasını bırakıyor... E, Bırakırken huzurevi ona diyor ki, vefat edince, anneniz babanız burada vefat edince, eğer gece vefat ederse size haber verelim, anket dolduruyorlar. Hayır diye sabahı işaretliyor. Yani gece beni uyandırmayın, annem öldü diye. Diyor. Yani, Sabah haber verirsiniz diyor. Şimdi ne öyle? Bunu da bizim geleneğimiz e, efendim reddediyor. Bu çok korkunç bir ihmal veya işte terk. Artık tamamen terk etmek demek. Ne de taparcasına o ne derse doğrudur, ne yaparsa doğrudur. Efendim, kime haksızlık ederse etsin ben anne babamın yanındayım. E, bu bir bağımlılıktır, bu bir gelişmemişliktir, bu bir e, mükellef olamama, Allah karşısında sorumlu bir birey olamama durumudur, bir yetersizlik durumudur. Bu ikisinin arasında dediğim gibi Allah'tan gelen e, kitap var, Onun Rasulünün bize gösterdiği, bir öğrettiği bir din var. Biz bunu yaşarken, tabii ki bunlara uyumlu olmak kaydıyla ilgi, alaka, hürmet ve sevgimizi de bir sıra içerisinde ana babamızdan başlayarak Allah ve Peygamberden sonra ana babamızdan başlayarak bütün insanlara gösteririz. Ama her kim ki bizden Allah'a ters düşmemizi, Peygamber'e ters düşmemizi isterse, bunu yapamayız çünkü onlar bizim için her şeyin öndedir. Hazreti İbrahim'in kıssası da Kur'an-ı Kerim'de bu konuda çok güzel bir örnektir. Bakın babası bugün de okuduk seni taşlayacağım diyor. Seni reçmedeceğim diyor. Taşa tutacağım seni diyor. Olsun diyor ben gene de senin için Allah'tan diyeceğim diyor Hazreti İbrahim. Yani babasını terk ediyor çünkü babası kovuyor istemiyor. Oradan ayrılıyor ama ben senin için Allah'a dua edeceğim. Yani hiç sesini yükseltmiyor, saygısızlık yapmıyor. Hep babacığım babacığım diye hitap ediyor her seferinde. Yani inşallah anlaşılmıştır bu denge hali. Onu bir hatırlatmak istedim. İşte 16. ayette arkadaşlar bu sefer tam tersi 15. ayetin tam tersi ee, Anasına, babasına eza edenlere intikal ediyor konu ve inzar geliyor. İnzar, uyarı geliyor. Burada bir rivayet var arkadaşlar. O rivayeti ben geçmek istiyorum. Siz ilgili duyanlar onu okurlar. Biraz uzunca bir rivayet. Ama isterseniz okuyalım ya, hiçbir yere atlamayalım burada. Mervan bunun Abdurrahman bin Ebi Bekir hakkında nazil olduğunu iddia etmiş ise de doğru değildir. Şimdi, şimdi bir rivayet var, onun doğru olmadığını düşünüyor Elmanlı ama yine de aktarmış. <gülüyor> yani böyle bir durum var. E, demek ki çok tartışılan bir konu bu ki, hani bu olayı aktarıyor. Sonradaki önce Ama en baştan da kendi kanaatini söylüyor, bu doğru değildir diyor. Hikaye olunuyor ki Mervan bir gün mescitte hutbesinde, ben Emirül Mümininin yani Muaviyenin yezidi istihlaf etmesi yani Mu yezit Muaviyenin oğludur. Şimdi bu arkadaşlar İslam tarihindeki siyasi çekişmelerle ilgili rivayetleri hep Şahib ile karşılayın çünkü bu artık bir siyasi rekabet mücadelesi içerisinde herkesin kendi davasını haklı göstermek için dini kaynakları biraz zorladığı diyorum en hafif tabirle istismar ettiği de diyebiliriz hatta uydurduğu uydurma rivayetler eklediği de diyebiliriz bir alan dolayısıyla peygamber efendimizden sonra müslümanlar arasında cereyan eden siyasi ihtilaflarla ilgili rivayetlerin taraflı olabileceğini hiç aklınızdan çıkarmayın böyle rivayetler Okurken. o dönemi okumanızı da tavsiye ederim bilhassa genç arkadaşlara ben Kur'an kursu öğrencisiydim bir yaz tatilinde Hayati Ülkünün İslam Tarihi kitabını okudum arkadaşlar başlangıçtan günümüze diye yani Hz. Siyer'den başlıyor 1900'lerin başlarına 50'lere kadar falan geliyor tek cilt şöyle kalın bir cilt şimdi onu galiba iki cilt bastılar bilmiyorum ee, orada dört halife dönemini okuyunca arkadaşlar, tabii bir yani o zaman ne ben 14 yaşında Kur'an kursuna gittim işte 16, 17 yaşında en fazla. Ondan sonra o yaşlardayım. İlk önce bir şok oluyor insan. Nasıl yani cennette müjdelenmiş sahabe birbiriyle çarpışmışlar. İki tarafta da cennetlik olanlar var. Hani daha hayatındayken cennetlik olduğu söylenenler, aşere-i olanlar var. Ama birbirleriyle kıyasıyla savaşmışlar. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe savaşmış. Hazreti Ali ile Muaviye, Hazreti Muaviye savaşmış. Hepsi sahabe bunların. O orduların içindekilerin hepsi sahabe. Birbirleriyle savaşmışlar. Şimdi ilk önce bir şok yaşıyorsunuz. Sonra müthiş rahatladım arkadaşlar. Bir rahatlık geldi bana. Neden? Biliyor musunuz? Dedim ki ha demek ki bu insan doğası ve biz o kadar da kötü değiliz. Hani onlar harikaydı, biz gitti gide gide gide gide bozulduk ve o yüzden şimdi birbirimize düştük. Demek ki böyle değil. Demek ki yani Peygamber yerinden çekildikten sonra bu şeyler. E, ayrı, ayrışmalar falan başlamış. Bu doğaldır. Demek ki insan toplumları böyledir yani. Daha ilk insanın arkadaşlar o iki oğlu birbirine düştü biliyorsunuz. Yani Habil'le Kabil. E, burada önemli olan arkadaşlar herkesin tarafını alırken çünkü ister istemez bir taraf olursunuz. İster istemez. En azından e, ruhen, kalben bir tarafa yakın hissedersiniz kendinizi. Önemli olan bu tarafınızı belirlerken adaletle, hakkaniyetle, vicdanla belirlemeniz. Bunu nasıl yapacağımız iki Müslüman birbiriyle çatıştığında iki Müslüman ordu veya grup birbiriyle çatıştığında diğerleri nasıl bir e, tavır alacaklar onlara karşı Hucurat suresinde gelecek ama arkadaşlar şöyle bir baktım. Şimdi bundan sonra Muhammed suresi var. Oradan bir bölüm işleyeceğiz. O sürer birkaç hafta, yani birkaç ders. Ondan sonra Fetih suresi var. Onun tamamını yapmalıyız. Çünkü çok okuduğumuz bir sure. Ondan sonra Hucurat suresi var. Onun da tamamını yapmalıyız. Okumalıyız beraber. Ama çok uzun, yani bu dediğim kim bilir bir iki yıl sürer belki. Onun için siz o kadar beklemeyin. Hucurat suresi tefsirini şimdi tam yeri gelmişken... Okuyabilirsiniz, okuyun. Şimdi demek ki bu rivayete neden şey yaklaşıyor, bence doğru değildir diyor. Yani çünkü işte bu sebeple, bu çatışmalardan bahsettiği için. Tekrar başlıyorum hikayeye. Mervan bir gün mescitte hutbesinde ben emirul mümininin yani muaviyenin Yezid'i istihlaf etmesi hakkındaki reyini güzel görüyorum diyor. İstihlaf etmek ne demek? Kendisinden sonra halife olarak seçmek. Yerine halife olarak ve bunu e, Muaviye hayatındayken kendi oğlu için yaptı. Yezid için. E, herkes bir şeyler söylüyor. Hayati Ülke'nin o kitabında işte dediğim gibi 16-17 yaşlarında okuduğum bir prensibi de hiç unutmuyorum. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın sizin ellerinizi karıştırmadığı olaylara siz dillerinizi karıştırmayın diyor. Yani böyle dilinle karışarak e, onun da sorumluluğunu üstlenme diyor. İşte diyorlar ki bazı tarihçiler Muaviye böyle yaparak e, hilafeti saltanata dönüştürmüştür. Babadan oğula geçmesini ilk önce o başlatmıştır. Ondan önceki hiçbir halife arkasından kendi oğlunu efendim yerine geçirmemişti. hatta peygamber efendimizin erkek evlatlarının yaşamamasını da bu hikmete e, bağlıyorlar. Bir saltanat kurulmasın böyle bir saltanata dönüşmesin diye Cenabı Hakk'ın muradının bu yönde olduğunu söylüyorlar. Yine tekrar ediyorum ben bilmiyorum arkadaşlar Allahu Alem Yezid'in çok hoş bir namı yok İslam dünyasında biliyorsunuz. Yani adeta hakaret gibi Yezid ismi. Ee, ...bu yezitten sonra yani bir hakaret gibi kabul ediliyor Müslümanlar arasında. Bir küfür gibi yani birine yezit dediğinizde hani küfür etmişsiniz gibi kabul ediliyor. Çünkü hiç ehli şey, ehl beyte karşı tavırları, onları böyle toptan kılıçtan geçirmesi... ...Kabe'yi mancınıkla taşa tutması, efendim bütün o şeyleri muhalefeti çok kanlı bir şekilde bastırması... Ve kendi yaşantısının da bireysel hayatının da böyle Müslümanların çok takdir edeceği bir hayat çok fazla olmaması gibi sebeplere bağlıyorlar bunu. Şimdi Mervan bu sanırım e, Muaviye'nin valilerinden olacak meşhur bir isim ama ben tam e, kestiremedim kim olduğunu. Hutbede bir gün çünkü hutbe dediğine göre demek ki bir vali, vali kıldırır çünkü cuma namazlarını hutbede diyor ki ben Emirül Mümini'nin yani Muaviye'nin Yezidi istihlaf etmesi hakkındaki reyini güzel görüyorum. Çünkü Ebu Bekir de istihlaf etti, Ömer de. Yani Ebu Bekir de kendinden sonra yerine geçecek kişiyi söyledi, Ömer de diyorlar. Hakikaten Ebu, Hz. Ebu Bekir kendinden sonra yerine geçecek kişiyi söylemiştir. Yani mecbur değillerdi Müslümanlar ama vasiyet etmiştir. Ömer olsun benden sonra demiştir. Hazreti Ömer de biliyorsunuz bir heyet kurdu, bu heyetten birini seçin dedi. İçinizden birini seçin dedi. Kendi oğlunun seçilmemesi kaydıyla. Yani. Kendi oğlu da o heyetin içindeydi. Bunun üzerine Abdurrahman bin Ebi Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu, yani krallık mı? Ebu Bekir radıyallahu anh vallahi onu ne evladından birisi ne de ehli beytinden birisi hakkında yapmadı. Muaviye ise sırf oğluna rahmet ve keramet yaptı dedi. Yani oğlunu kayırdı dedi. Mervan sen enledi gâle li valideyhi uffin lekuma değil misin dedi. Sen işte ana babasına öf diyen kişi değil misin diye. O Şimdi Mervan vali hutbede arkadaşlar bunu söylüyor cemaate. Abdurrahman bin Ebubekir Bekir çıkıyor cemaatin içinden cevap veriyor valiye. Sen diyor yanlış söylüyorsun çünkü Ebu Bekir, Ebu Bekir kendi ailesinden birini geçirmedi. Ömer de kendi ailesinden birini geçirmedi. Sizin yaptığınız krallık diyor. Krallık yap, e, ihdas ediyorsunuz diyor. Bunun üzerine o da diyor ki yani onu şimdi burası arkadaşlar tam bir retoriktir. Safsatadır yani, mugarlatadır. Çünkü diyelim ki e, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman hakkında indi bu ayet. Yani ana babana öf bile deme demek ki öf demiş diyelim ki bakın bu diyelim ki altını öyle bile olsa yani Abdurrahman bin Avf'ın bir günahı olması onun o sırada söylediği sözü yanlış yapmaz arkadaşlar burası anlaşıldı mı çok önemli yani bu şuna benziyor mesela birisi geç kalıyor sözleşmişsiniz geç kalıyor ve her zaman geç kalıyor diyorsunuz ki ay ama sen de yani hep geç kalıyorsun o da size diyor ki, yaptığı hiçbir yemek güzel olmayan biri mi bunu bana söylüyor? Yani ne alakası var değil mi? Ne alakası var sorusu arkadaşlar safsataları tespit etme sorusudur. Mesela benim de çok başıma geliyor arkadaşlar, çok demeyeyim de, zaman zaman diyeyim, abartmayalım, başıma geliyor, mesela bir şey söylüyorsunuz diyor ki, tamam da diyor ben profesörüm diyor. Eee? <gülüyor> <gülüyor> diyor insan değil mi? Ee, yani o onu şimdi bu söyleneni yanlış yapmaz, senin söylediğinde ispat etmez. Bu safsatalarla ilgili e, bilgi sahibi olmanızı özellikle hitabet, işiniz işiniz hitabetse, eğitim, öğretimse yani sosyal alanlarda hizmet ediyorsanız hele hele siyasetse kesinlikle çok iyi bilmeniz gerekiyor. Safsataları. E, Aristo ilk önce tespit etmiş on küsur safsata şu anda yüze yakın safsata tespit edilmiş yani konuş, günlük konuşmalarda. E, hiç safsata yapmadan konuşmak imkansız çünkü insanın her sözünün çok hakka, hakka uygun olması, her sözünün hakikatin birebir aynısı olması pek mümkün değil ama en azından belli başlılarını e, bilmek ve yapmamak bize yapıldığında da farkına varmak lazım. Mervan sen bu değil misin diyor. Abdurrahman da sen Resulullah'ın lanetlediği ben onun oğlu değil misin diyor. Birbirlerine hakaret etmeye başlıyorlar. Hazreti Ayşe işitiyor bunu. Mervan'a sen Abdurrahman'a şöyle şöyle mi dedin? Yalan söylemişsin. Vallahi o ayet onun hakkında nazil olmadı. İsteseydim kimin hakkında nazil olduğunu söylerdim dedi. Ama söylemiyor. Bu ilginçtir arkadaşlar. İlginç değil. Aslında hiç şaşırtmıyor beni. Önemli, ilginç demeyelim. Önemli bir konu. Nedir o? Sahabe e, gidişatları doğru yolda olmak kaydıyla arada sürçerek hata yapanları hiç ifşa etmemiştir. Mesela arkadaşlar Uhud Savaşı'nda ...o tepeyi terk eden elli kişinin isimlerini bilmiyoruz. Hiçbir kaynak zikretmemiştir. Çünkü onlar orada bir gaflet yaptılar. Orada ayakları sürçtü. Ama samimi Müslümanlardı yani. Sonra onlar da belki öldürüldüler o hengamede. Çünkü iki taraftan baskına uğradılar. Şimdi burada eğer Müslümanlardan biri... ...bir yanlış yapmış... Ve bu yanlış üzerine bu ayet inmişse ama o adam müslümansa yani hani samimi bir müslümansa onu ifşa etmiyorlar. E gene de işte ne diyor? E, bunun doğru olmadığını düşünüyorum diyor. Belki de doğru olmadığını söylediği yer e, Abdurrahman bin Ebu, Ebi Bekir'in babasına öf diyen kişi olması hakkındaki sözdür. Evet, ben şu kimse şu kimseye de gelince... Ayeti şuradan da açayım. Ale livali deyhi, uffinle kuma. Hem de bak, vali Sadece babasına veya sadece anasına da değil, ana babasına. Öf diyen. Yetti artık. Yeter diyen. Yani eta idanini en uchracen. Bana çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz? Yani saçmalamayın. Şimdi anne babasıyla böyle konuşuyor. Birisi var. Saçmalamayın. Benim kabirden dirileceğimi mi iddia ediyorsunuz? Öldükten sonra kabirden baş alınacağını mı vaat ediyorsunuz? Ve kad qurunu <gülüyor> min qabli. Halbuki benden evvel nice karnlar, karn nesil arkadaşlar. Nice nesiller geçmiş. Yani onlardan kim kabirden çıkmış da ben çıkacakmışım diyor. Şimdi bunu Abdurrahman bin Ebu Bekir'e yakıştırabilir misiniz arkadaşlar? Hazreti Ebu Bekir'in ona Huma o ikisi yani ana babasıysa yesteğitânillah yani burada nasıl bir resim çizildi şimdi bize arkadaşlar. Mümin bir anne baba var evlatlarına ahirete inanmalarını ölümden sonrasını hatırlamasını tavsiye ediyorlar. Belki de o evlat onlara eziyet ettiği için hatırlatıyorlar bilmiyoruz orasını. Yani o evlat eziyet ediyor onlara. Ya hiç mi ölümden korkmuyorsun, hiç mi hesaptan korkmuyorsun, hiç mi kıyamet gününden korkmuyorsun evladım diye o evlada, o çocuğa. O da diyor ki beni diyor kıyametle mi tehdit ediyorsunuz, gidip gelmiş mi var Bizde de derler. Ve o öyle deyince, çünkü bu tam bir inkar cümlesi. O öyle deyince anne baba ne yapıyorlar? Yesteğitânînâ, tövbe estağfurullah. Yani... Estağfurullah, Estağfurullah deyip Allah'a sığınıyorlar. Onun böyle inkarından, cüretinden, küfründen eleman çekerek Ne muzbil Aman ya diye feryat ediyorlar. Veyleke, Amin. Veil arkadaşlar yazıklar olsun sana demek. Veil, Veil arkasından gelen zamure Veylekum olabilir. Veylehun, Veyleke sana yazıklar olsun. Amin. İman et. İnne Allahi hak. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. Allah dirilteceğim dediyse diriltecek. Veyleke ve insana. Aslında bizim canı çıkası, geberesi dediğimiz tabir. Bu tabirimiz gibi bir helat duası olmakla beraber hakikaten şimdi anne baba evladına böyle demez diyor. Hakikaten helak için değil yani gerçekten o evlatlarının helak olması için değil azarlayarak teşvik ve tergip içinde kullanılır ki burada da maksat odur. Onun için buna canın çıksın geberesice demek yerine yazıklar olsun demek daha muvafık olacaktır diye bir açıklama yapıyor merhum elmalı. Feyyulu buna karşılık anne babalarının bu sözüne karşılık o evlat diyor ki mahade illa esatirül eveli. Sizin bu sözleriniz var ya masal, diyor. masal esatir arkadaşlar mitolojinin tam karşılığıdır. Yani eskilerin uydurduğu hikayeler bunlar, efsaneler, mitoloji, masal bunlar aslı yok bunun diyor. İşte diyor Cenab-ı Hak 17. ayette: Ula ikenledine Hakka aleyhimul qaul. Şimdi gördünüz mü arkadaşlar? Yani böyle hani bardağa taşıran son damla denir ya. İnsanın hani dün bir şey anlattık. Ne dedik? Hani bir güzel bir tap bir ameliniz olsun ki Cenab-ı Hak desin ki Bun, bunu yaptı ya ben onu bunun bunun hak ettiği yere yerleştireceğim diğer amellerine bakmaksızın yani insanın en yüksek zirvede bir amelinin olması lazım dedik hani bu da onun tam zıttı bu da en dip arkadaşlar en dip yani bir karşındaki anan baba iki sana Allah'ı hatırlatıyorlar yani orada bari ina, ben inanmayan evlatlar da biliyorum gençler de biliyorum arkadaşlar sırf ana babasına saygısından susuyor yani orada iman etmeyen birisinin Ana, siz işte saçmalıyorsunuz, bunlar sizin saçmalıklarınız sizin kafanızda böyle zehirlenmiş bunlar masal bunlar hikaye denmesi orada e, aslında hani kendisini müdafaal şeyden çizgisinden çıkıyor karşısındaki ne aşağılama efendim e, hor görme tahkir etme seviyesine dönüşüyor işte artık bu düşeceği en alt noktaya düşüyor yani Allah'a imanı yok ana babaya da saygısı yok. Onların kalbini kırmaktan da çekinmiyor yani. Onların onların kendi üzerindeki hukukunu da görmezden geliyor. Hani işte bu var ya bu, bunu yapanlar hakka aleyhimul kavlu fi humemin adkhalet min qablihim min'al cinni ve'l ins cin ve insan yani insanlar ve cinlerden kendilerinden evvel geçen ümmetler içinde aleyhlerine söz hak olmuş kimselerdir. Yani bunlar artık mü, nasıl diyeyim mühürlendiler. Artık bunların aleyhinde hüküm verildi artık. Hükümleri verildi çünkü düşecekleri en dip noktaya düştüler. Evet burada fi umemin yukarıdaki fi ashabil ı cennetinin mukabilinde olarak ashab cehennemi gösteriyor. Yani kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan cehennemlik olanlar da böyle azmışlardı. Böyle ne Allah saygısı ne ana baba saygısı tanımıyorlardı. İşte onlar nasıl oraya gittilerse gidecekleri yere bunlar da aynı şekilde kendileri hakkında bu hükmü hak etmiş oldular. <gülüyor> Ve bu ayetten cinnin dahi ins gibi ölümlü olduğu anlaşılıyor. Yani cinlerin de insanlar gibi ölecekleri ve onların da cennete ya da cehenneme gidecekleri anlaşılıyor. Çünkü bunlar kendilerine ziyan etmiş, hüsrana düşmüş kişilerdir. Ve likullin derejatun mimma amilu yani bu zikrettiğimiz bağlıyor 18. ayet şimdi konuyu bağlıyor. Biz diyor işte size bir muhsinleri anlattık. Bir de böyle en artık insan ilişkilerinde de itikatta da en alt seviyeye düşenleri o ahlaksızca hani ana babasına dahi saldırganca saygısızca konuşanları da anlattık. İşte bunların her biri asab cennet ile hasiliğinden olan yani hüsrana uğramış olanlardan Her biri için Derecatun mimma amilu. amellerinden dereceler var. Yani kim nereye gidecekse cennette de cehennemde de kendi amelinin hak ettiği yere gidecek diyor. Efendim burada kalalım artık bir günlük e, okumamız kaldı inşallah. E, yarın Allah ömür verirse Ahgaf suresi de Tamamlamış oluruz. Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak bütün ibadetlerinizi kabul etsin inşallah.